ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi Evet şüphesiz o her şeye hakkıyla gücü yetendir İnkar edenlere ateşe sunuldukları gün bu gerçek değil miymiş denir Onlar evet Rabbimize andolsun ki gerçekmiş derler Allah öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı azabı tadın der